Bismillahirrahmanirrahim Ve bihinesta'in Ve tekulu fil mef'uli Minel vaviyye Magzuvun ve minel Ya'iyye mermiyyün İlel ahir <gülüyor> İziden 43. dersimize Geldik. Nakıs Konusuna devam ediyoruz Nakıs Konusunun ismi Failini dün işledik Bugün sıra geldi ismi mef'ule Şimdi ismi mef'ule okuyacağız Acaba nakıs bir fiilin ismi mef'ulü nasıl olur? Diyor, ve tekulu sen dersin fil mef'ulü. Mef'ulde. Yani ismi mef'ulde. Minel vavi. Vavi olan bir nakısın ismi mef'ulünde şöyle dersin. Vavi ne var mesela? Gazeve. İsmi mef'ulü ne olur? Mağzuvun. Mansurun gibi. Mansurun. Lağbul fiil vav. İsmi mef'ul vav'u da var. Hani ismi mef'ulde aynül fiil ile lâmül fiil arasında bir vav geliyor ya. Yani. Men-sûr'un satla ile arasında vav geliyor. Burada ne oluyor? me İki vav yan yana. Birinci vav sakin, ikincisi hareketli. Ne yapıyoruz mecbur? İdgâm vacib. Birinci vav'a, ikinci vav'a girdiriyoruz. Şeddeliyoruz. me oluyor. me Evet. İsmi mef'ul. Vav'i böyle. Vav'i Vav'i kolay sadece bir idgam yapılıyor. Va, va va idgam ediliyor. İsmi mef'ul va ve lam olan vava va idgam ediliyor. Ve men el-ya'i. olanda ne dersin? Mesela rama rame'yedir. mermiyun mermiyun. Mermi Türkçede diyorlar ya mermi. Tabanca mermisi, mermisi, tüfek mermisi falan. İşte mermi bu kelimedir. Bu kelimeden geliyor. Yani Mermi Arapçadan gelen bir kelimedir. Mermiyündür. Rema attı. Ramin atan mermiyün atılmış. İşte mermi atılıyor ya. Onun için ismi mermi olmuş. Evet mermiyün aslında ne olması lazım? Aslı nedir? Mermuyün. Normal bizim bildiğimiz kalıp, kıyas budur. Mermuyun olması lazım. Peki niye mermi oldu mermu niye mermi oldu söylüyor işte tokula Wavu kalbe edilir toklaya bu kalb edilir, edilir çevrlir el yani o ismi meful ve mermu o çevrelir ya en yaya ya çevirdik ne oldu Mermu oldu değil mi Mermuy Birinci ya sakin, ikinci ya idgam ediyoruz. Va udgimet diyor idgam edildi. Fil ya isani, ikinci yaa idgam edildi. Vau'yu ya'ya çevirdik ve o ya'yı ikinci ya'ya idgam ettik. Oldu mermuyyun. Mermuyyun. Ve yksaru kesreli yapılır ma ha onun makabli. Yani o ya'nın makabli. ha yani o ya. Vau'dan gelen ya'nın maqbeli kesreli yapılır. Mermiyyun olur. Mermuyyun olur mermiyyun. Çünkü münasip budur. Makablini kesreli ister o ya. Kesreli yaparız. Mermiyyun olur. Peki niye böyle yaptık? Niye o mermuun iken niye o vavı yaya çevirdik? Şimdi biz dedik ki vav nerede yaya çevriliyor? Birkaç kural, üç kural öğrendik değil mi? Bir vav sakin olsa makabili kesreli olsa. İki vav dördüncü ve dördüncüden yukarı gelse ve makabli dammeli olmasa. 3 waw kenarda olsa ve mekabli kesreli olsa bütün bu 3 halde de waw ya harfine çevrilir. 3 yer 3 formül öğrendik. İşte şimdi dördüncüsünü öğreniyoruz. Şimdi dördüncüsünü öğren. Nedir? Li'anna'l wa ve'l ya. Bunu da aklınıza, adeta kazıyarak yazın. Unutmamacasına inşallah yazın. Unutmayın bunu da. Li'anna çünkü el waw çünkü vav, vel yâ eyyâh, vav ile yâh. İza ne zamanki ic teme ata toplanırlarsa, ic ata toplanırlarsa, ic ata ikisi yani, toplanırsa, ikisi beraber yan yana gelirse, fi kelimetin vahidetin, ama bir kelimede, yani aynı kelimede, aynı kelimede yan yana gelirlerse, vel ula, bir de birincisi, yani ikisi yan yana Fark etmez. Önce ve sonra ya veya önce ya sonra ve fark etmez. Ha ikisi yan yana gelse bir kelimede. Vel ula birincisi de min ikisinden. Huma yani o ikisi minden da. O ikisinden birincisi de sakinetün sakindir. O zaman kulibetil vavu ya en. o zaman vavu ya'ya ya çevrilir. Ve udgimetil ya ufilyay ve birinci ya ikinci ya'ya ya idgham edilir. Toparlayalım. Zihnimizi de toparlayalım Aklımızı toparlayalım Vavla ya aynı kelimede gelse Vavla ya aynı kelimede gelse Ve birincisi sakin olsa Fark etmez İster vav wow önce gelsin Ya sonra gelsin Veya önce ya gelsin Sonra vav wow gelsin Fark etmez İkisi aynı kelimede gelse Ve birincisi Vavla ya'dan hangisi önce gelmişse Sakin olsa O zaman vav wow, Vav wow ya harfine çevrilir Yani ister vav wow önde olsun ya arkada olsun veya ya önde olsun, wow, olsun İkisi yan yana olsun Bu ikisinden birincisi sakin olsun Hemen vav wow, neredeyse Vav wow, neredeyse vav'ı wow, yaya çeviriyoruz Ve iki ya yan yana oluyor ya Birinci yayı ikinci yaya İdgham ediyoruz oluyor bitiyor. İşte burada mesela Mermuyun Mermuyun Vav wow, la ya yan yana wow, ya, yan. Aynı kelimede gelmiş birincisi vav wow, ikincisi ya Vav wow, sakin Yani birincisi sakin Tersi de olabilirdi. Mesela mermuyun da olabilirdi. Yani idgam şey kalbi için. Çevir. Ya mesela mermuyun olsaydı. Mermuyun. Önce ya sonra va. Birincisi sakin. O zaman yine vav'ı ya'ya çevirirdik. Mermuyun olurdu. Kısacası vavla ya aynı kelimede gelse, birincisi sakin olsa, vav'ı ya'ya çevirip iki ya oluyor ve birinci ya ikinci ya'ya idgam ediyoruz. O şekil oluyor. Bu da bir kaidedir, bir kuraldır. Evet. Demek ki burada vav'ı wow, ya'ya çevirdik ve birinci ya ikinci ya idgam ettik ve ya'nın makabini de kesre yaptık. Mermiyun oldu. Şimdi mermiyun bir kelime gördüğünüz zaman biliniz ki bu ismi faildir, nakıstır. Nakıstır. Şey ismi mef'uldür. Ben ismi fail mi dedim biraz önce? İsmi mef'uldür mermiyun. Nakısın ismi mef'ulüdür. Evet. bunu anladık. İsmi mef'ul de böyle. İsmi mef'ul de böyle. Şimdi geldik faul sıgasına. Sıfat-ı İnşallah nahvu da göreceksiniz sıfat-ı Şimdi faul sıfat-ı müşabbehe şu, şu anda ben e, şunu size söyleyeyim yeter. Sıfat-ı ve bir nevi ismi faile benziyor. Arada fark var. İsmi fail ile sıfat-ı arasında fark var. Ama şimdilik biz mübtedi olduğumuz için yeni bu kuralları öğrendiğiniz için şimdilik şunu bilin. Sıfat-ı yani bir nevi, bir çeşit ismi fail diyelim. Şimdilik böyle bilin. Kolay anlamanız için bunu söylüyorum. Fauli mesela faul sigasında sıfat-ı var. Yani nasıl fa'il, ismi fa'il, fa'il sigasında geliyor. Sıfat-ı müşebbehe de fa'ul. Geldiği sigalardan, kalıplardan bir tanesi Mesela gafur. Gafara, gafur. Nasıl gafir ismi fa'ilse gafur da sıfat-ı müşebbehedir. Bakın. Gafere bağışladı. Gafirun bağışlayan, gafurun bağışlayıcı. Yani hemen hemen ismi fa'ille. Hemen hemen diyorum. Tıpkı değil ama. Tıpkı. Aynı değil. Hemen hemen aynı manada. Birbirine yakın manada. Gafur mesela. Ve tequlu fi faulin. Peki naqıs, naqıs-ı veya naqıs-ı faul kalıbına getirsek nasıl olur? Faul kalıbına getirsek ne olur? Diyor ve tequlu fi faulin. Faul kalıbında minel vaaviye, naqıs-ı faul kalıbına getirirsen adu, vın. Kolay zaten. Adave mesela. Düşmanlık ettiği Adu, adu vın. Faulun adun iki yana idgham ediyoruz. adun oluyor adun yani düşman adu ve minel ya iyi ya iyyi olsa mesela bagayye ne olur bagiyun olur diyor faul sıgasına getirdiğimiz zaman bagiyun olur aslı nedir baguyun dikkat edin baguyun kuralımızı hemen hatırlıyoruz en son öğrendiğimiz kaide vavla ya aynı kelimede gelse Burada gelmiş mi? Evet. Baguyun. İkisi aynı kelimede gelmiş. Yan yana tabi. Vavla ya yan yana. Birincisi sakin. Bakıyoruz. Evet. Birincisi sakin. Birincisi vav sakin. Ne yapıyorduk hemen? Vavlaya'ya ya çeviriyoruz. Oldu. Baguyun. Baguyun. İdram ettik. Baguyun. Ee, Makabilini kesre verdik münasebeti için. Baguyun oldu. Evet. Baguyun oldu. Demek ki Baguyun. baga ye kökünden, baga kökünden faul veznine göre baguyun oluyor. Baguyun asi manasına göre isyankar, günahkar, zinakar manalarına da geliyor. Arapçada zinakar kadına bagî diyorlar, bagîyun. Bagiyetun taytenis getirmeyi gerekmiyor. Bunu göreceksiniz inşallah. Burada niye taytenis gerek, gerekmiyor? Burada istiva var. Yani müfred müzekker aynı. Bunları inşallah daha geniş kitaplarda göreceksiniz. Demek ki Beğeyeyi Faül sigasına soktuğumuz zaman Beğiyyun olur. Şimdi bu kuralları çok güzel öğrenmeniz lazım ki kelimeyi tersine doğru da okuyabilirsiniz. Tersine doğru okumak şöyle. Mesela şimdi bazı insanlar var. Araba kullanmayı yeni öğrenmiş acemidir. İleri gidebiliyor ama geri gidemiyor dikkat edin ileri gidiyor ama geri gidemiyor şimdi bu Arapçada da siz bu kuralları yeni öğrendiğiniz zaman bakın dikkat edin aynı acemi şoförlüğe benziyor yeni öğrendiğiniz zaman kelimeyi ileri götürebiliyorsunuz kelimeyi ileri götürebiliyorsunuz ama geri kolay kolay gidemiyor insan yani şöyle mesela bir örnek verelim diyelim ki biz mermiyyün bir yerde mermiyün gördük bunu geri götürmek demek işte bu mermiyün nereden geliyor nereden geliyor bunu öğrenmeye benziyor mesela adam e, okuyor kuralı öğreniyor desen ki Remya'nın ismi meflununu yap yapabilir diyor mermuyun ha orada aynı kelime de vavlaya toplanmış yay vavı çevireceğim mermuyun olur Ondan sonra e, idgam edeceğim. Mermiyyun olur. Makabını kesre yapacağım. Mermiyyun olur. Yani remeyyenin ismi mefhulünü yap dediğin zaman ileriye doğru gidebiliyor. Yapabiliyor. Ama bir yerde mesela mermiyyüne benzer bir kelime görürsen kolay kolay bunun köküne gerisine doğru gidemiyor. Anlatabiliyor muyum? Kuralları iyi öğrendiğiniz zaman geriye doğru. Mesela ve'adeh. Birisi dese ki ve'adeh'i ifte'ale babına getir. Yani ileri doğru götür. Yapabilir. Ve'adeh'i yapar. İvte'adeh. İttaade, orada ha kuralı biliyor, wa utaya çevireceğini biliyor, ittaade yapar, ona sonra idraba ver, ittaade. Ama desen ki e, ittaka nereden gelmiş veya muttaqi nereden gelmiş, bu geri gitmek yani muttaqi geri geri gidecek. Ha, vakiyi desen, vakiyi e, iftial babına sorg, ismi fail yap yapabilir. Ama muttaqi desen nereden gelmiş, geriye gitmez yani muttaqi nereden bilecek? İşte orada waumu var. Nereden gelmiş yani o bu geriye doğru gitmek yani kelimeyi kelimeyi köküne doğru götürmek daha zordur. Kök size verilse dese ki bunu falan sigaya götür. Elinizde kök var. Kökü biliyorsunuz. Bu kökten falan sigayı yap deseler bu kol daha kolaydır. Ama direkt bir hazır bir kelimeyi verse deseler bunun kökünü bul. Yani geri geri git. O biraz daha zordur. İşte önemli olan odur. Mesela Arapça bir kitap okuyorsunuz. Diyelim ki bagiyun kelimesi karşınıza çıktı. Bunun kökünü bulmanız lazım. Yani manasını sözlükten çıkarabilmeniz için Beğiyün nedir? Beğeve midir? Beğeyem midir? Beğeyeyse nesigadır? Beğeve ise nesigadır? Bunları çıkarmak lazım. Tabi bunun için de bol tekrar lazım. Çok çalışmak lazım. İnşallah olur tabi. Zamanla bunlar hepsi olacak. Ve fi failin Bir de fail vezni var. Yine sıfatı müşebbehe. Mesela rahim, kerim bunlar hep fail veznindedir. Katil, hani İzide de gözü Katil e, maktul manasına geliyor mesela. Katil hatırlayın. Evet. Veya katil manasına fail. Bu da sıfat-ı Şimdi fail veznine getirsek nasıl olacak? Minel vavi. Vavi olan bir nakısı vavi. Fail veznine yetsek nasıl olacak? Diyor sabiyyün. İşte aslı sabiyyundur. Kuralı işte bilseniz Sabeve. İşte burada Sabeve. Acaba Sabeye midir? Yoksa Sabeve midir? İkisi de olabilir. Kuralı bildiğiniz zaman bilebilirsiniz ki burada Sabeve ihtimali de var. Sabeye ihtimali de var. Eğer kuralı bilmezseniz kesin diyeceksiniz bu Sabeye'dir. Bakın bu çok önemli. Bunun altını çiziyorum. Zihninizi açın beni dinleyin. Kaide ve kuralları bilmeseniz Sabeyun gibi bir kelimeyi kesin Sabeye zannedersiniz. Bunun sebeve olabilme ihtimalini anlayamazsınız. Ama kaide ve kuralları iyi öğrenirseniz bunun sebeve olma ihtimali de var. Sözlüğe baktığım zaman sabeye köküne de bakacağım, sebeve köküne de bakacağım diye bilirsiniz. Ama bilmezseniz sadece sabeye köküne bakacaksınız. Belki bu sebevedir. Bu sabevdir. Siz sabaya bakacaksınız. Sabaya ya yok ya da başka bir manada o zaman yanlış anlamış olursunuz, ayeti, hadisi veya elinizdeki kitabı yanlış anlamış olursunuz. Onun için bu sarf ilmi, nehu ilmi, bu kurallar çok önemlidir. E, Arapça'da en zor şeylerden biri de önünüzdeki kelimenin kökünü bulmaktır. Bu çok önemlidir. Elinizdeki kelimenin kökünü bulamazsanız, hakiki manasına ulaşamazsınız. İşte mesela sabiyyun sabiyyun fa'il sigasında sabiyyun peki acaba bu sabeye midir, sabeve midir? sabevedir. Sabeve kökündendir vavidir yani. Nakısı vavidir ama nakısı vavi fa'il sigasına getirildiği zaman oluyor sabiyyun bakın sabiyyun. Kuralımız nedir? vavlaya ikisi de aynı kelimede gelmiş vavlaya ikisi de aynı kelimede gelmiş Wow şey birincisi sakin bakın sabi birincisi sakin Onun için Vavi yaya çeviriyoruz sabi oluyor İidham yapıyoruz sabi oluyor sabah ve etmek manasındadır tabi sabi çocuk gelir Çünkü çocuk gereksiz şeylere yanlış şeylere meylettiği için ona sabi diyorlar sabi yani çocuk manasına geliyor ve minel ya'i ya'i da şe o da aynı şe şereeyedır şereye şera Şera diyorlar satmak manasında Kur'an-ı Kerim'de geçiyor Hazreti Yusuf'u Ve şerevhu Ve şerevhu bisemenin bexsin Ve şerevhu yani şera şereya şerev Böyle Rama rameya ramav gibi Rama rameya ramav şera sattı manasında Evet şereye Bunun fail sigası ya ikinci ikinciye İdgam ediyor şeriyyun oluyor Bu tamam Şimdi mezidu fihiye geliyoruz vel mezidu fihi yani naqısın mezidu fihi'si naqısın mezidu fihi'si tuqlebu vavuhu ya'en tabi naqıs evavi olduğu zaman zaten naqıs ya naqısı ya'ydır ya, ya naqıs evavidir Ha mezidu fihilerde, bütün mezidu fihilerde o vav, wow, yani nakı sevavinin vavı, tuklebu vavuhu, onun vavı kalbedilir, ya en ya ya, ya harfına kalbedir hepsinde, bütün mezidu fihilerde. Yani nakı sevavi ne zaman mezidu fih yapılırsa onun vavı ya harfına çevrilir. Niye? Çünkü o vav wow, mutlaka dört ve dörten yukarıdır. Çünkü sülasi mücerde zaten üç harf var. Mezidu fihi yaptığın zaman en az bir harf artırman lazım. Kesin o vav wow, dördüncü harf oluyor. Ya dördüncü olur, ya beşinci olur, ya altıncı olur. Bir harf artırsan, mesela Ekrem'e babına getirsen vav wow, dördüncü harf olur. İki harf artırsan vav wow, beşinci harf olur. Üç harf artırsan vav wow, altıncı harf olur. Yani mutlaka mezidu fihi de fiil en az dördüncü olur veya beşinci olur veya altıncı harf olur. Kuralımız neydi? Vav wow, dördüncü sırada gelirse makabli madmum olmazsa o zaman neye çevriliyordu? ya harfine çevriliyordu. İşte diyor vel mezidu fihi, nakısın mezidu fihi'si tuqlebu eğer vavuhu ise onun vavuhu çevrilir, ya en ya harfine li enne, çünkü kulla vavin her vavki, kulle vavin iza ne zamanki vakaat vaki olursa, gelirse, rabiatın dördüncü olarak gelirse, dördüncü olarak vaki olursa, fesaiden veya daha fazla fesaiden veya daha fazla, dört ve yukarı ve lem yekun ma kablaha madmumen, hatırlayın zaten bunu öğrenmiştik, ve ma kabli madmum olmazsa ve ma kabli de olmasa olmazsa kulibetil vavuyâen, oradaki vavuyâ harfine çevrilir, feteqûlu, netice olarak dersin, e'tâ yu'tî kökü nedir? ata yakın kökü, bakın asli karib, bir de asli baid diye bir tabir var, bunun yakın kökü nedir? e'tâ bunu biliyorsunuz, e'tâ yedir, ekreme gibi Ata <gülüyor> ye ya mutahkma kaabil meftu Elife kalbetik Ata oldu. Peki bu acaba yai midir yoksa Vavi midir? Yine kural oynuyor burada. Eğer iyi biliyorsa diyeceğiz ki kardeşim bu Ya'i da olabilir Vavi de olabilir. Birimiz bize dese kardeşim niye Vavi olabilir? Bunu Vavi olma ihtimalini nereden çıkardın? Çünkü diyoruz ki buradaki ya dördüncü harftır vavdan da gelmiş olabilir a'teve de olabilir vav wow, dördüncü harf oldu mu makabli madmum olmadı mı ya harf ne cevle ha? a'teve olsa yine vav wow, yaya kalbede a'teye olur İşte bakın ilim kural kaide çok önemli bileceksiniz bunları a'teve, zaten a'tevedir bu köküm a'teve yu'ti vudur a'tanın birisi dese ki a'tanın aslı karibi nedir karib yani yakın yakın aslı nedir a'teye diyeceksiniz Aslı ba'id nedir? Ha diyeceksiniz eğer vavi ise biliyorsanız zaten a'teve diyeceksiniz. Vavi olduğunu biliyorsanız bilmiyorsanız diyeceksiniz eğer bu vavi ise a'teve'dir. Vavi ise a'teve'dir. Aa ya'i ise zaten a'teyedir. Kökü a'teyedir yani. Evet. A'teve yu'tivu. Yu'tiyu da, Yu'tiyu da oluyor. Yu'tiyu aynen e, rama yermi gibi yani. Yu'tiyu Yan üzerindeki da atıyoruz yo çekimi aynen rama yer mi gibi. E ata ata ata öyle çekiyoruz. E ata yo e ata verdi yo verir. İtada ya'tadi bakın. Burada da ata bir harf arttırmaya örnek mezdufünün bir harf artışına. İtada iki harf arttırmaya örnek iftala babidir. İtadeye. İtadanın aslı qaribi nedir? Yani yakın aslı diyeceksiniz ki itadeyedir. Peki bu İ'tedeye acaba Vavi midir yoksa Yayi midir? Diyeceksiniz her ikisi de olabilir. Eğer biliyorsanız zaten biliyorsunuz Vavi mi Yayi mi. Ama bilmiyorsanız diyeceksiniz her iki de. Yani adaya kökünden de olabilir. Adebe kökünden de olabilir. Size deseler ki tamam adaya kökünden olabilir anladık. Çünkü zaten ortada adaya olarak geçiyor. Peki vavi olma ihtimalini nereden çıkarıyorsunuz? Diyeceksiniz ki çünkü burada i'te deye, burada 5. sırada gelmiş ya. Bu vavdan da gelme olabilir. İ'te olabilir. Vav ya'ya çevrilir 5. sırada olduğu için. 4 Dört ve 4'ten yukarı oldu mu ya harifine çevriliyor Mahabli madmum olmazsa tabi. Evet i'te aslı i'te Aslı baidi yani asıl aslı i'te dewedir. E, wow 5. sırada olduğu için ve makamiline madmum olmadığı için ya'ya ya çevirdik, i'te de ya oldu. Ya harekeli makamilü meftu, elife çeviriyoruz, i'te oluyor. Mudara'yı ile ya'tedi, aslı ya'te diyudur. Ya'te aslı ya'te diyudur. Artık biliyorsunuz nasıl yapacağız. yatada düşmanlık yaptı. Adev'e düşmanlık, hani aduvun düşman. Aynı köklerden geliyor. İster, ister şay, ester. Bu da 3 harf artırmaya örnek. Mezidu zaten ya bir harf artırılır, ya 2 harf artırılır, ya 3 harf artırılır. Her üçüne de örnek veriyor. İsterşa, istihraç babındandır istifal, istihraç babından Kökü reşe ve midir veya reşeyye midir? Her iki ihtimal var Bilmiyorsanız her iki ihtimali göz önünde bulunduracaksınız Çünkü burada mümkün Ama biz biliyoruz reşe diyoruz Rüşvet var ya rüşvet diyorlar Falan kes rüşvet verdi Haram olan şeylerden biri rüşvet Hakkı, o, Hakkın olmayan şeyi almak için Verdiğin menfaata Verdiğin paraya, verdiğin şeye rüşvet diyorlar işte ister şeve, kökü ister şeve, oldu ister şeye, oldu ister şa. Demek ki ister şanın aslı garibi yani yakın aslı nedir? ister şeye. Aslı baidi, daha daha aslı, aslının aslı ister şevedir. İster şeve, yester şiu, oldu ister şa, yester şi, çekimi aynı rama yerme Ha, peki bu zamir geldiği zaman yani tu, na, yani mütekellimi vahdehu, mütekellimi maal gayr, muhatap, mesela te, tumatum, ti, tumatun, yani bu zamirler yapıştığı zaman yine bu vav wow, ya olarak kalıyor mu? Evet, yine bu vav wow, ya olarak kalıyor, yani vav wow, yine ya'ya ya dönüşüyor. İşte diyor, ve tequlu maal damiri, zamir ile beraber yine dersin, e'teytu, bakın e'teyutu demiyoruz. ينأ أعطيت. وضمير بتشتذى ينأ مثلا. يعتدي. بدأ إسترشى, استرشي نفس متكلمي. واحدة هدر. مثلاً أعطيت ما هني. إن أعطينا. باكر. أعطيت أعطيت ما أعطيت ما أعطيت ما أعطيتنا. أعطيتو. أعطينا. يعني بزبلك. أصلي أعطونا أعطينا i'tazaytu yina istarshaytu yina ve kazalik tağazayna ves tafa'ul babından tağazavnadır asli. Gazavadır ya. Tağazavna tarajayna tarağavnadır. Burada da vav wow, ya harfına kalbedilmiş. Evet bir harf illetli bitirdik. Yani ya faul fiil illetli misal ya aynul fiil illetli acvaf ya lamul fiil illetli naqis yani tek illetli harfin bulunduğu konuları bitirdik bundan sonraki artık birden fazla harf illetli olursa onlara geldik. Yani tek harf, tek illetli harfın bulunduğu kısımları bitirdik. Tek illetli harf işte ya misaldır, ya ecveftir, ya nakıstır. Üçüsünü de işledik. Dersimiz yeter olsun. İbareyi okuyorum. Ve, "Kulu fil mafgulu min al wa'wi magzun ve min al yaii marmiyun. Tukla bul wa'wi وأضغمة في الياء الثاني ويكسر ما قبلها لأن الواو والياء إذا اجتمعت في كلمة واحدة والأولى منهما ساكنة قلبت الواو ياء وأضغمت الياء في الياء وتقول في فعول من الواوي عدو ومن اليائي بغي وفي فعيل من الواوي صبي ومن اليائي شري والمزيد فيه تقلب واوه ياء لأن كل واو إذا وقعت رابعة فصاعدا ولم يكن ما قبلها مضمومان قلبت الواو ياء فتقول أعطى يعطي واعتدا يعتدي واسترشى يسترشي وتقول مع الضمير أعطيت واعتديت واسترشيت وكذلك تغازينا وتراجينا